Oluşturduğu bu güzel eserden ve bana olan desteklerinden dolayı Özgür Türker'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarının şüphesiz en kıymetlerinden biri Oğuz Destanı veya bir başka deyişle Oğuz Namedir. Oğuz Destanı, Türklerin milli oluşumları sürecinde sözlü tarih geleneği üzerinden şekillenen ve baksı, Adı verilen ozanlar vasıtasıyla uzun bir süreçte nesilden nesile aktarılacak ancak orta çağda yazıya geçirilmek suretiyle yazılı abidelere dönüşen hükümdarların secerelerini, cihan devleti kurma ülküsünü yansıtan tarihi salnamelere çevrilmiş eserler bütünüdür. Fuzuli Bayat, Oğuz Kağan Destanı'nı şu şekilde tanımlamaktadır. Oğuz Destanı, Oğuzların manevi dünyasının haber kaynağıdır. Bu bilgiden Oğuzların mitolojik tarih ve destan şuuru anlaşılmaktadır. Oğuz Destanı aslında Türk milli kültüründe özel bir hadise olup içinde arkaik şuurlarla beraber tarihi şuur unsurlarını da yaşatır. Başka bir ifadeyle Oğuz Destanı metni mitolojik olguların destanlı kurallar çerçevesinde biçimlenmesine örnek olarak ele alınabilir. Doğal olarak böyle bir metnin araştırılması yazılı tarihleri çok geç dönemlerde ortaya çıkan milletlerin siyasi, toplumsal ve edebi tarihlerini öğrenmeye yöneliktir. Fuzuli Bayat, ayrıca Oğuz Destanı'nın Türk tarihine ve kültürüne ışık tutan, düşünce sistemimizi ve yaşamımızı, mücadelemizi, ideallerimizi kuşaklara aktaran ölmez bir eser, tarihe özelliklere sahip olduğu kadar sanatsal, mitolojik olduğu kadar da gerçek bir abide olduğunu söylemektedir. Oğuz Kağan Destanı incelendiğinde, hikayenin Oğuz Türklerinin efsanevi atası Oğuz'un hayatı ve onun seferleri üzerine şekillendiği görülmektedir. Onun tarihi şahsiyeti ve kahramanlığı, Türkler arasında sözlü olarak asırlarca yaşatılmış, yazıya aktarıldıktan sonra da kutsal bir metin gibi özenle korunmuştur. Memlüklü Türk tarihçisi Aybek et Devadari eserlerinde Moğol ve Kıpçaklardan söz ederken şöyle demektedir. Türklerde de Oğuzname adlı bir kitap vardır. Bunu elden ele gezdirirler. İçinde başlangıçları ve ilk hükümdarları zikredilir ki o da Oğuz'dur. Devedari'nin söylemiş olduğu gibi Oğuz'un manevi hatırası, Türkler için mukaddes bir mahiyet kazanarak onların tarih anlayışlarıyla yeni bir ekolün başlamasına sebep olmuştur ki, buna da Oğuzculuk geleneği demek yanlış olmaz. Oğuzculuk ekolü, İran kültür sahası içinde şekillenen, Farsiyat ekolünden farklı olarak Farsî etkilere maruz kalmamış, Türk mitolojisi ve Türk kültürünün özgün bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi bu geleneğin oluşumunda başrol oynayan Oğuz Kağan'ın kimliği konusunda ortaya atılan görüşlere kısaca bir göz atalım. Oğuz Kağan'ın kimliği konusunda yapılan tartışmalarda öncelikli soru, onun gerçekte yaşamış bir şahsiyet mi yoksa hayali bir destan kahramanı mı olduğu yönündedir? Oğuz destanı incelendiğinde Oğuz'un yaptığı fetihler ve koymuş olduğu kanunlar bizlere Türk tarihinin meşhur ve kudretli hükümdarlarını çağrıştırmaktadır. Bu noktada Oğuz Kağan'ın tarihte yaşamış bir şahsiyet olabileceği fikri ağırlık kazanmaktadır. Oğuz'un kimliğine dair birçok alimin ortak görüşü onun Hun devletinin hükümdarı Motun Yabgu olabileceği yönündedir. Bununla birlikte bir kısım alimse Motun'dan çok daha önce Orta Asya'da var olduğu görüşündedir. Ayrıca onun bir peygamber olarak Türk milletine gönderildiğini düşünenler de vardır. Oğuz Kağan'ın kimliği konusunda ortaya atılan görüşlerden en kayda değeri, onun Hun devletinin hükümdarı Motun Yabgu olduğuna dairdir. Milattan önce 209 ile 174 yılları arasındadır. Motun Yabgu, Hun devletinin zirveye çıkardığı gibi, kendisinden sonra gelecek Türk sülalelerinin kurduğu devletlerin de idari ve askeri temellerini atmıştır. Bu yönüyle Türk milletinin hafızalarında yer etmesi ve hayatının destanlara konu edilmesi olasılık dahilindedir. Çin kaynaklarından aldığımız malumat, bu Türk hükümdarı hakkında elimizde bulunan yegane yazılı belge durumundadır. Anlatılana göre Motun, babası Tuman tarafından varis tayin edilmemiş ve üvey annesinin teşvikiyle, Hükümdarlık kardeşine verilmek istenmiştir. Bunun üzerine Motun, demir disiplin altında yetiştirdiği 10 bin atlıyla birlikte katıldığı bir sürek sırasında babası Tuğman'ı öldürerek devletin başına geçmiştir. Devlet teşkilatını yeniden düzenleyen Motun, öncelikle doğudaki Moğol Tunguzların ısrarla toprak talepleri üzerine onlarla savaşmış ve ortadan kaldırmıştır. Daha sonra bir aralar esir bulunduğu yüyeçiler üzerine yönelerek onları dize getirir. Çin kaynaklarında anlatılan bu hikayeler aynı zamanda Türklere ait ilk destani materyallerdir. Orta Asya'daki siyasi bütünlüğü sağlayan Motun, daha sonra Çin topraklarına doğru akınlara başlamış, Çin settini aşarak Çin İmparatoru Kaatyu'yu sıkıştırmıştır. İmparator, vergi vermek şartıyla onun elinden kurtulabilmiştir. Motun, M.Ö. 174'te öldüğü zaman Orta Asya'daki siyasi bütünlüğü sağlamış durumdaydı. O Tengri du ve gücünün kaynağı Tanrı'dan geliyordu. Ama o Tanrı'nın oğlu değildi. Öldüğü sırada devletin sınırları doğuda Kore'ye, batıda Aral Gölü'ne, kuzeyde Yenisey'in yukarı mecralarına, güneyde de Hindistan'ın kuzeyine kadar ulaşmış bulunuyordu. Araştırmacıların Oğuz-Motun benzerliği konusundaki temel dayanak noktaları yukarıda zikredilen baba oğul mücadelesinden ileri gelmektedir. Zira Oğuz Kağan, Motun gibi babası Karahan'la mücadeleye girişerek onu ortadan kaldırmıştır. Motun'un efsanevi hayat hikayesinin Orta Asyalılar arasında bir destan haline almış olabileceği fikrinden yola çıkan birçok araştırmacı Oğuz Kağan'ın kimliğini Hun çağına götürmek istemiştir. Buna karşın Ögel, Oğuz-Motun benzerliğine şüpheyle yaklaşmaktadır. Ona göre Çin kaynaklarında Motun'un gençliğine dair anlatılan hikayeler Hunların M.Ö. 204 yılında Orta Asya kavimlerini tek bayrak altında toplayarak Çin'e taarruz etmesinden sonra kaydedilmiş olmalıdır. Ve bunların çoğu halk arasında anlatıla gelen rivayetlere dayanmaktadır. Ögel, Oğuzhan efsanesinin Mohtun'dan çok daha önce Orta Asya'da yaşandığını, ancak anlatılan hikayelerin Çin kaynaklarında Mohtun'un gençliğine yakıştırılmış olabileceğini söylemektedir. Ercilesun'da şu destanı üzerine bir değerlendirme yaparken, Milattan önce 330 yıllarında Oğuz boylarının varlığına dikkat çekerek Oğuz kağan'ın Moğol'un olduğuna dair görüşlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Nihat Sami Banarlı ise Oğuz'a belirli bir şahıs gözüyle bakılmamasından yanıdır. Banarlı, Oğuz Destanı'ndaki Kıpçak, Karluk gibi isimler nasıl belirli bir şahsın adı değil de birer kabilem ve kabile ise yani bu isimlerdeki Türk kavim ve kabileleri bu destan kahramanlarının adlarında ve şahsiyetlerinde adeta tek bir adam gibi gösterilip öyle şahıslandırılmışsa, tıpkı bunun gibi Oğuz Kağan'ın da böyle timsali bir kahraman olmasının çok mümkün olacağını savunmaktadır. Ona göre destanda Oğuz Kağan diye tanıtılan kahramanın hakikatte tek bir hükümdar değil, tarih boyunca bütün Oğuz Türklerinin ve Oğuz Hanlarının macerasını, kendi adında ve kendi hikayesine toplayan bir sembol olması, onun herhangi belirli bir hakan olmasından daha kuvvetli bir ihtimaldir. Kısacası destandaki Oğuz Kağan, tarihteki Oğuz Türkleri demektir. Oğuz Kağan'ın kimliği üzerine yapılan tartışmalarda ortaya atılan diğer bir görüşse, onun Tanrı tarafından Türklere gönderilmiş bir peygamber olabileceği yönündedir. Bu görüşü savunan Sadettin Gömeç şöyle der. Özellikle Oğuz namelerin İslami unsurlar taşıyan varyantlarında Oğuz'un hak dine mensubiyeti, ki burada Müslümanlık ön plandadır, onun da bir elçi olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Tarihte Oğuz adıyla gelen bir peygamber ve onun dinini yaymak için üyesi olduğu milletle beraber yapmış olduğu mücadele, belki de zamanla bir kahramanlık destanına da dönüşmüş olabilir. Nasıl ki Hazreti Muhammed İslamı yayarken yapmış olduğu savaşlar ve başından geçen hadiseler, kahramanlık hikayeleri şeklinde süslenerek anlatılıyorsa bizler de Oğuz için aynı şeyleri neden düşünmeyelim? diyerek Oğuz Kağan'ın manevi misyonuna dikkat çekmektedir. Oğuz Kağan destanının İslam öncesi varyantında Oğuz'un eski Türk inanışında önemli bir motif olan Ay Kağan'ın oğlu olması ona dini bir nitelik yüklemektedir. Zira Uygurca kaleme alınan Oğuzname'nin müellefleri olan Uygurlar için Ay oldukça önemli bir figürdür. Manihayist inancın bir simgesi olan Ay figürünü Uygur kanlarının ünvanlarında ve efsanevi türeş hikayelerinde açıkça görebilmekteyiz. İslami dönem varyantlarında ise Oğuz'un İslam adına savaş açmış bir veli olarak telakki edilmesi, onun sadece siyasi bir şahsiyet olmadığını, gömeçin dikkat çektiği gibi Türklerin manevi dünyalarına da tesir ettiğini göstermektedir. Oğuz kimliği konusunda sarf edilen görüşleri kısaca dile getirdikten sonra Oğuzlar ve Oğuz adının manası üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Bilim dünyasında kabul edilen görüşe göre Oğuz adı ok, yani kabile kelimesinden gelmektedir. Zaten bu kelimenin Çin kaynaklarında geçen karşılığı da kabile manasındadır. Buna göre ok sözüne eski Türkçede çoğul eki olan z ilavesiyle türetilen Oğuz adı aslında etnik bir isim olmayıp doğrudan doğruya Türk kabileleri manasını ifade eden bir kelimedir. Şimdiye kadar kitabelerden çıkardığımız netice, Oğuz adının tek başına kullanıldığı gibi, çeşitli rakamlarla ifade edilen birlikler altında da yaşadığını göstermektedir. Buradan yola çıkarsak akla gelen ilk soru, bu boy federasyonlarının aynı çağda mevcut olup olmadığıdır. Kök Türkçe yazıtlara baktığımızda Oğuzlar, Uygurlar iktidara gelmeden önce 9 Oğuzdular. Ancak Uygurlar dönemindeki Şine Uşu yazıtı incelendiğinde 8 Oğuz adındaki boy birliği karşımıza çıkmaktadır. Yine Bilge Kağan yazıtında 3 Oğuz savaşından bahsedilmektedir. Öyleyse bütün federasyonlar 7. 11. yüzyıllar arasında mevcutturlar. Bununla beraber 10. yüzyıldan kalma bazı metinlerde Oğuz ögeyle onun 24 komutanından haberdar olmaktayız. Demek oluyor ki Oğuzlar 10. yüzyılın başında 24 boy şeklinde bir ittifak meydana getirmişler. Ancak burada bir şeyi hatırlatmak gerekiyor ki, kitabelerde geçen Oğuz federasyonlarının sayısı 26'dır. Fakat bugün için bilinen bir gerçek, Oğuzların 24 boya mensup olduğu ve boz oklar ve 3 oklar olmak üzere iki kısma ayrıldığıdır. Görüldüğü üzere yazıtlarda tespit edilen 26 sayısından 10. yüzyıldaki 24 Oğuz boyu iki üye eksiktir. Bu da bize göstermektedir ki zamanla Oğuz federasyonlarına çeşitli boylar girip çıkmıştır. Bütün bu açıklamaların sonunda belki Oğuzların Töles boylarından ve Türk soylarından olduklarını söylemekte sakınca yoktur. Oğuzların tarihine bakıldığında onların Kök Türk ve Uygur kağanlarıyla sürekli bir mücadelenin içine girdikleri görülmektedir. 8. yüzyıldan sonra yazıtlarda Oğuz adına rastlanmaması, Onların batıya çekildiklerini göstermektedir. Bu çağda sir derya boylarına gelen Oğuzlar, peçenekleri batıya sürerek yeni yurtlarına yerleşmişlerdir. 10. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de Oğuzların başında bir yabgu bulunduğu ve yeni kent adında bir merkezleri olduğu bilinmektedir. 11. yüzyılda birlikte kalabalık kitleler halinde Anadolu ve Suriye'ye yönelen Oğuzlar, dünya tarihinde önemli gelişmelere sebep oldular. İslamiyeti kabul ederek bir mefkure altında toplanan bu Türk topluluğu Selçuklular ve Osmanlılar gibi büyük devletler kurarak Türk-İslam aleminin liderliğini yapmaktan başka dünyanın en güçlü devletlerinden biri olma unvanını kazandılar. Oğuz Kağan ve Oğuzlar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra asıl konumuz olan Oğuz Kağan Destanı'nın Türk tarihi ve kültüründeki önemine geçebiliriz. Bugün Oğuznamelerin tarihte büyük devletler kurmuş ve büyük devletlerin kurulmasına iştirak etmiş Oğuz Türklerine ait olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Oğuz destanlarının bütün varyantları, bazı ortaçağı tarihi ve coğrafya eserlerinde korunan bilgiler, halkın hafızasında saklanmış efsane, rivayet, masal türünden anlatılar, Oğuzların hakim bir millet gibi Alper Tunga zamanında Hazar Denizi'nin her iki sahilinde, ayrıca Uzak Sibirya'da, Ön Asya'da ve Kafkaslar'da, Milattan önceye yerleşerek zamanla büyüklü-küçüklü devletler kurdukların onaylar durumdadır. Oğuz Destanı'nda mitolojik Oğuz Devleti'nin, Bayındır ilinin, Oğuz-Yabgu Devleti'nin, Selçukluların, Osmanlıların, Akkoyunluların, Karakoyunluların, Karamanıoğlu Beyliği'nin, Ahlat Beyliği'nin, Safevi Devleti'nin ve benzeri Oğuz Devletleri'nin tarihi izlerini bulmak mümkündür. Fuzuli Bayat'a göre Oğuz Destanı, Türklerdeki fütühat ideolojisinin yayılmasında, tebliğinde ve vasıflarının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Bayat, Türk Cihan Devleti ülküsü ve dünyayı yönetme düşüncesi hakkında sayıları 30'u bulan Oğuz namelerin, tarihi eserlerin, yazılı kaynaklarının verdiği bilgilerden daha ayrıntılı, derin ve dolgun bilgiler içerdiğini düşünmektedir. Oğuz Kağan destanının Türkler ve daha sonra Moğollar tarafından bir gelenek gibi algılanarak, tarihi eserlere ve hükümdar secerelerine konu edilmesi olayı, tarih yazımında Oğuzculuk akımının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tarihte kurulan her Türk devleti, bir öncekinin devamı şeklinde ortaya çıkmış ve güçlü bir geleneği mümesili olmuşlardır. Çin kaynaklarında köktürklerin ve Uygurların Hunlardan indiğine dair kayıtlar, Karahanlı ve Selçuklu hükümdarlarının kendi nesillerini Afrasiyab'a bağlamaları, Oğuz Kağan'ın neslinden gelen 24 boya mensup Türk hükümdar sülaleleri hep bu geleneğin devamıdır. Sonuç olarak Ergenekon'dan çıkan, soyu Afrasiyab'a kadar uzanan veya Oğuz Kağan'ın neslinden olan çocuklar, Orta Asya tarihinde başat rolü üstlenerek bu coğrafyada hakim güç olmayı başarmışlardır. Oğuz Kağan destanının biri doğu ve biri batı olmak üzere iki ana varyantı bulunmaktadır. Oğuzname'nin Doğu rivayetini 13. yüzyıldan sonra yazıya geçirildiği tahmin edilen Uygurca Oğuzname teşkil eder. Bazı rivayetlerin ise İlhanlı Veziri Raşidüddin'in Cami Üttevarih adlı kitabının ikinci cildindeki Tarihi Oğuzhan ve Türkan bölümü ve bu eserden esinlenerek yazılmış Oğuzname varyantları teşkil etmektedir. Doğu kolunu oluşturan Uygurca metin İslam öncesi Türk kültürünü yansıtırken, Batı kolunu oluşturan Oğuzname'lerin İslami unsurlarla karışarak dini bir üslupla kaleme alındıkları görülmektedir. Zeki Velidi Togan elimizdeki Oğuzname varyantlarını şu şekilde sıralamaktadır. 1. Oğuz tarihinin daha Reşidüttin hayattayken istinsah edilen ve minyatürlerle süslenen, daha sonra Hafız Abru'nun Mücmal et Tevarih adlı kitabının içine alınan yazması ki Topkapı Sarayı Hazine 1653 numarada kayıtlıdır. 2. Aynı eserin yine Râşûdettin hayattayken kopyalanan ve Topkapı Sarayı Hazine 1654 numarada kayıtlı varyantı da minyatürlerle süslenmiş ama bazı sayfaları eksiktir. 3. Yine aynı eserin Topkapı Sarayı 3. Ahmet Kütüphanesi 2935 numaradaki nüshası Ulu Bey'in Kütüphanesi için çoğaltılmıştır. 4. Aynı kitabın Topkapı Sarayı Bağdat Köşkü numara 282'deki varyantı 5. Yukarıdaki bahsedilen nüshaların Süleymaniye Damat İbrahim Paşa kitaplığı 991 numaradaki varyantı. 6. Ebul Gazi Bahadıran'ın Secere-i Terakkiname adlı eserindeki Oğuzname. 7. Uygur rafleriyle yazılmış ve Paris'te bulunan nüsa. 8. Dede Korkut hikayeleri ki bunlar bir nevi Oğuznamedir. 9. Oğuz Destanı'nın Uzun Köprü rivayeti. Çaltey ile kaleme alınmıştır. 10. Yazıcıoğlu Ali'nin Tevarihi Ali Selçuk adlı eserinin başındaki Oğuz Destanı. 11. 14. asır Memlük tarihçisi Devadari'nin Dürretü't Tican adlı kitabındaki Oğuz Kağan Destanı mevcuttur. 12. 16. asırda Salar Baba tarafından kaleme alınan bir Oğuz Kağan Destanı söz konusudur. 13. Yine 16. asırda yazılmış olan Neşri tarihinin girişinde kısa bir oğuzname yer alır. 14. 17. asır şairlerinden Andalı ait bir oğuzname neşri bulunmaktadır. 15. 18. asırda yazılmış olan İmami'nin eseri Hammane'de oğuzname yer almaktadır. 16. Kazan'da bir oğuzname bulunmuştur ki 1998'de Türkiye'de tıpkı basımı yapıldı. 17. Seyit Lokman'ın Oğuz destanı ki bu eser 16. asra aittir. 18. Enveri'nin düz kayıtlı, bozulmamış bir Oğuzname vardır. Fuzuli Bayat'a göre Oğuznamelerin bu kadar geniş bir alana yayılması ve çok varyantlı olmasının başlıca sebebi, fetih fikrinin Cihan Devleti kurma ölküsünün esasını oluşturmasından ileri gelmektedir. Türklerdeki Cihan Hakimiyeti kurma ideali, Osghan adına bağlı olup zamanla tarihi veya mitolojik tiplerin üzerine kaydırılmıştır. Bayat Oğuzun tarihi şahsiyetler olan Motun, Cengiz, Buğra hangi gibi hükümdarlara benzetilmesinin etnik kültürel sistemde tarihi mitolojik ecdat tipinin yeniden doğması olarak değerlendirmektedir. Şimdi Osghan destanının iki ana varyantı olan Uygurca ve Farsça Oğuznameler hakkında bilgi vermek istiyoruz. Uygurca Oğuz Kağan Destanı Oğuz Kağan Destanı'nın ana varyantlarından biri olan ve bu destanın doğu kolunu teşkil eden Uygurca Oğuz Kağan Destanı bugün Paris'te bulunmaktadır. Destanın elimizde bulunan yegane Türkçe nüshası olan Uygurca Eser, sayfalarında dokuzar satır yazı bulunan 42 sayfalık bir metni ihtiva etmektedir. Ancak yazmanın baştan, ortadan ve sondan bazı bölümleri eksiktir. Bu nüshah, Rıza Nur tarafından keşfedilmiş, ilmi olarak Bank ve Arat tarafından önce Almanca olarak basılmış, daha sonra bu eser Türkçe olarak Oğuz Kağan Destanı adıyla yayınlanmıştır. Uygurca Oğuz Kağan Destanı'nın hangi dönemde yazıya geçirildiği tam olarak bilinmemekle birlikte bazı ipuçlarından yola çıkan araştırmacılar, eserin Cengiz Han döneminden hemen sonra kaleme alındığı konusunda birleşmektedir. Eserde sıkça kullanılan, Tüşimel, Nöker, Aga, Soyurgamak gibi sözcüklerin daha ziyade Cengiz Han'dan sonra kurulan Türk devletlerinde görülmesi bize bu eserin en erken, 14. yüzyılda yazıya aktarılmış olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte eserde hiçbir İslami tesirin göze çarpmaması, konunun çok daha eskilere dayandığını göstermektedir. Destanda anlatılan olaylar, Oğuz Kağan'ın efsanevi hayat öyküsü ve kahramanlıkları etrafında cereyan etmektedir. Bununla birlikte Türk kozmogonisine dair çok kıymetli bilgiler verilmektedir. Karluk, Kıpçak, Kanglı, Kalaç gibi Türk topluluklarının türeşi ve Oğuz boylarının iki şube şeklinde yani Bozok, Üçok gibi teşkilatlanmaları mitolojik öğeler eşliğinde akıcı ve yalın bir dille anlatılmaktadır. Uygurca Oğuz Kağan Destanı'nı 12 bölüm şeklinde değerlendirmek mümkündür. 1. Oğuz'un doğuşu. 2. Oğuz'un gençliği. 3. Oğuz'un göğün kızı ile evlenmesi. 4. Oğuz'un yerin kızı ile evlenmesi. 5. Oğuz Han'ın Türklerin büyük kani olması. 6. Oğuz Han'ın Slavlara ismini vermesi. 7. Kıpçak Türk boylarının türeği. 8. Karlık Türk boylarının türeği. 9. Kalaç Türk boylarının türeği. 10. Cürcet akını ve Kanglı Türk boylarının türeşi 11. Han'ın güne yakınları 12. Han'ın 6 oğluna hanlık vermesi. Oğhan'ın doğuşu. Metinde Oğuz Kağan'ın babasının adı Ay Kağan'dır. Bilindiği üzere Ay Uygurlar arasında kutsal sayılmaktadır. Oğuz Kağan doğduktan sonra bir kez süt emer ve daha sonra çiğ et, çorba ve şarapla beslenir. Hemen dile gelir ve 40 gün sonra yürümeye başlar. Büyük bir hızla büyüyüp serpilen Oğuz Kağan, Günlerden sonra bir yiğit olur. Oğuz'un Gençliği İlk kişi o civarda korku salan, halka ve at sürülerine zarar veren bir gergedanı öldürmek olur. Bu olay onun gençlikten erişkinliğe adım atışının da bir göstergesidir. Oğuz'un Göğün Kızıyla Evlenmesi Günlerden bir gün Oğuz Kağan Tanrı'ya yalvardığı sırada gökten bir ışık indiğini görür. Işığın içinde çok güzel bir kız bulunmaktadır. Kızın alnında kutup yıldızı misali parlak bir beni vardır. Oğuz kızla evlenir. Göğün kızından gün, ay, yıldız atlarında üç erkek evlat sahip olur. Oğuz'un yerin kızıyla evlenmesi. Yine bir gün Oğuz Kağan avlandığı sırada göl ortasında bir ağaç görür. Ağaçların kabuğunda çok güzel bir kız bulunmaktadır. Oğuz Kağan onu görünce çok beğenir ve kendisine eş olarak alır. Yerin kızından gök Dağ, deniz adlarında üç erkek çocuk dünyaya gelir. Oğuz Han'ın Türklerin büyük kağanı olması. Sonra Oğuz Kağan bir toy düzenleyerek halkı etrafında toplanır. Dört yana elçiler yollar ve şöyle der. Ben Uygurların kağanıyım ve yeryüzünün dört köşesinin kağanı olsam gerektir. Sizden itaat dilerim. Kim benim emirlerime baş eğerse hediyelerini kabul eder, onu dost bilirim. Kim baş kazaba gelirim. Düşman sayarak ona karşı asker çıkarır ve derhal baskın yapıp onu astırır ve yok ederim. Bu çağrıya ilk kulak veren Oğuz'un sağ tarafında hüküm süren Altun Kağan olur. Oğuz'a birçok hediye ile birlikte itaatini bildirir. Ancak sol جناhta bulunan Urum Kağan bu çağrıyı dinlemeyerek Oğuz'a baş kaldırır. Oğuz Kağan askerini yanına alarak Urum Kağan'a hücum eder. Buzdağında konakladığı bir esnada gök yeleli büyük bir erkek kurt çıka gelir ve ona ''Ey Oğuz, sen Urum üzerine yürümek istiyorsun. Ey Oğuz, ben senin önünden yürümek istiyorum.'' der. Ve orduya kılavuzluk etmeye başlar. Oğuz Kağan, İtilmüren denilen yerde Urum Kağan'ı yener ve toprakların ülkesine katar. Urum Kağan ardında çok sayıda ganimet bırakarak kaçar. Oğuz Kağan'ın Slavları adını vermesi Urum Kağan'ın Uruz adında bir oğlu bulunmaktadır. Babası tarafından dağlar üzerinde ırmaklarla tahkim edilmiş bir şehre yollanan Uruz Bey, Oğuz Kağan'a haber salarak ona itaat ettiğini bildirir. Oğuz bu yiğidi çok sever ve ona Slav adını verir. Kıpçak Türk boylarının türeşi. Sonra Oğuz Kağan Itin Nehri kenarına gelir Nehrin karşısına nasıl geçileceğini düşünmeye koyulur. Asker arasından Ulu Ordu Bey adında akıllı bir kimse etrafındaki dal ve ağaçları kullanarak sallar yapar ve askeri karşı kıyıya geçirir. Oğuz Kağan buna çok sevinir ve kendisine Kıpçak adını verir. Karluk Türk boylarının türe işi Oğuz Kağan her zaman alaca bir ata binmektedir. Çok sevdiği bu at bir gün Buz Dağı adı verilen çok soğuk bir bölgede kaybolur. Oğuz kağan'ın bu duruma çok üzüldüğünü gören cesur bir yiğit dağlara giderek Oğuz'un atını bulup getirir. Hava çok soğuk olduğundan o bey kara bulanmış halde gelir. Oğuz kağan onun halini görünce "Sen buradaki beylere baş ol ve senin adın ebediyen Karluk olsun." der ve ona Karluk adını verir. Kalaç Türk boylarının türeşi. Oğuz kağan yolda çok büyük bir ev görür. Bu evin duvarları altından Pencereleri gümüşten ve çatısı demirdendir. Oğuz, kapıları kapalı olan bu evin açılması için asker arasından becerikli birini gönderir ve ona kal, aç adını koyarak yoluna devam eder. Cürcet Akın'ı ve Kanglı Türk boylarının türeşi. Günlerden bir gün orduya kılavuzluk eden Kurt durur ve onu takip eden Oğuz Kağan da Cürcet denilen yerde konaklar. Cürcet ülkesinin Kağan'ı oldukça varlıklı ve mağrur bir kişidir. Oğuz'a itaat etmek istemez. Bunun üzerine Oğuz Kağan ordusuyla Cürcet Kağan'ın ülkesini baştan başa fetheder. Elde edilen ganimet o kadar çoktur ki hepsini götürmeye binek hayvanları yetmez. Asker arasından Coş'un Barmaklık Bilik adında akıllı bir er bulunmaktadır. Bu becerikli asker, yaptığı arabalara cansız ganimetleri yükleyip, Önlerine de canlı ganimetleri sürerek bu sorunu çözer. Oğuz Kağan bundan çok hoşnut kalır ve ona Kanglı adını verir. Oğuz güne yakınları Göktüylü, gök yelili kurdun kılavuzluk ettiği Oğuz ordusu Hint, Tangut ve Suriye taraflarına yönelir. Buralarda çok çetin savaşlar olur ama sonuç değişmez. Oğuz Kağan gittiği her yerde Türk'ün bayrağını dalgalandırır. Oğuz Kağan'ın oğluna Hanlık Vermesi Bir gün Oğuz Kağan'ın veziri olan Ulu Türk adındaki bilge ihtiyar, düşünde altın bir yay ve üç gümüş ok görür. Altın yay gün doğusundan gün batısına kadar uzanmaktadır. Üç gümüş ok ise kuzeye doğru dönüktür. Ulu Türk gördüğü düşü hayra yorar ve Oğuz'a Ey Kağan'ım senin hayatın hoş olsun. Gök Tanrı düşümde verdiğini hakikate çıkarsın. ''Tanrı bütün dünyayı senin uğruna bağışlasın.'' der. Oğuz ihtiyarın sözlerini çok beğenir ve sabah olunca büyük ve küçük oğullarının yanına çağırır. Gün ay ve yıldızı gün doğusuna, küçük olan gün dağ ve denizi gün batısına doğru avlanmaları için gönderir. Gün ay ve yıldız çok geçmeden avlandıkları hayvanlarla birlikte yolda buldukları altın bir yayı alarak babalarının yanına dönerler. Oğuz Kağan altın yayı üçe bölerek oğullarına verir ve onlara ''Ey büyük oğullarım, yay sizlerin olsun, yay gibi okları göğe kadar atın'' der. Gök, dağ ve deniz büyük kardeşleri gibi avlarıyla dönerken yanlarında yolda buldukları üç gümüş oku babalarına getirir. Oğuz Kağan okları oğullarına paylaştırır ve şöyle der ''Ey küçük oğullarım, oklar sizlerin olsun, sizler de ok gibi olun.'' Ouskan daha sonra kurultayı toplar. Kurultayda Bozoklar, Gün, Ay, Yıldız, sağ tarafına üç oklar, Gök, Dağ, Deniz sol tarafına oturur. Sonra onlara dönerek "Ey oğullarım, ben çok açtım. Çok vuruşmalar gördüm. Çok kargı, çok ok attım. atla çok yürüdüm. Düşmanları ağlattım, dostlarımı güldürdüm. Ben Gök Tanrı'ya borcumu ödedim." Şimdi yurdumu sizlere veriyorum der ve ülkeyi oğullarına pay eder. Yukarıda ana hatlarını verdiğimiz Uygurca Oğuz Kağan destanı, İslam öncesi Türk kültür hayatını canlı bir şekilde bizlere aksettiren muazzam öneme sahip bir kültür yadigardır. Türk kozmogonisinden motiflerle donatılmış eserde Oğuz Kağan şahsiyeti ve kahramanlıklarıyla Türkler arasında ideal insan tipinin bir prototipi olarak karşımıza durmaktadır. Sürü besleme ve akıncılıkla geçimini idare eden göçebe insan tipinin temsilcisi durumundaki Türklerin yerleşiklere karşı kurmuş oldukları üstünlüğün bir cihan hakimiyeti hayaline dönüşmesi ve bunun bir ideoloji haline getirilerek gelecek kuşaklara miras bırakılması destanın bozkır halkları üzerindeki tesirini gözler önüne sermektedir. Eser, atlı göçebelerin mitolojik dünya görüşünü saf bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yönüyle eksik bir metin olmasına rağmen konu itibariyle bir bütünlük arz eder. Farsça Oğuz Kağan Destanı'nın Destanı bir diğer ana varyantı, İlhanlı Moğollarında vezirlik görevini yürüten Raşidüddin Fazlullah'ın Camiyüt Tevarih adlı eserinin ikinci cildindeki Tarihi Oğuzhan ve Türkan adlı bölümünde yer almaktadır. Bu eserin Raşüdiddin hayattayken 1317 yılında vücuda getirilmiş minyatürlü bir nüshası İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunmaktadır. Raşüdiddin'in kaleme aldığı Farsça Oğuzname, kendisinden sonra kaleme alınan hemen hemen bütün Oğuzname'lerin de kaynağı durumundadır. Eseri 15. asırda yaşayan Yazıcıoğlu Batı Türkçesine, 17. asırda yaşayan Ebul Gazi Bahadır Han ise Doğu Türkçesini aktarmıştır. Farsça metni ilk inceleyen ve günümüz Türkçesine tercüme eden rahmetli Zeki Velidi Togan olmuştur. Togan, Raşud İtti'nin Oğuzname'yi oluştururken sözlü değil, yazılı kaynaklardan faydalandığını söylemektedir. Bununla birlikte Uygurca metin ve Farsça metin arasında önemli farkların bulunması, Raşuditli'nin Uygurca metinden istifade etmiş olamayacağını gösteriyor. Togan'a göre yazar Oğuzlara ait nüshalardan faydalanarak kendi Oğuznamesini meydana getirmiş ve eserine eklemiştir. Raşuditli'nin kaleme aldığı Oğuz destanı, İslami motiflerin de yoğun olarak kendisini hissettirdiği menkıbevi bir eser olması yanında, Türk ve Moğol resmi tarih geleneğinin en önemli unsurlarından biri olan secere olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sözcü tarih geleneğinin ilk aşaması olan mitolojik efsanelerde Tanrı inayetiyle türeyen kurt, ışık, kutlu hükümdar silsileleri İslam diniyle beraber yerini artık peygamber soyundan geldiğini iddia eden hanedanlara terk etmiştir. Bu nedenle Türk ve Moğollar artık Nuh peygamberin oğlu Yafes'ten ki Türkler ona Olcay Han demektedir, gelmektedir. Raşüdittin Oğuznamesine göre Hz. Nuh ile başlayıp Oğuz Han'ı eşiren Türklerin soy kütüğü şu şekildedir. Nuh'un oğlu Yafes yani Olcay Han, Olcay Han'ın oğlu Dibyabguhan, Dibyabguhan'ın oğlu Karahan, Karahan'ın oğlu Oğuz Farsça Oğuz Kağan destanı ana başlıklarıyla şu şekilde cereyan etmektedir. Oğuz Kağan'ın doğumu ve gençliği, Oğuz Kağan'ın babasına ve amcalarına karşı savaşı, Oğuz Kağan'ın cihangirlik için seferlere girişmesi, Yuşi Hoca'nın Oğuz Kağan'ın yolunu aydınlatması, Oğuz Kağan'ın Kılbarak'la Savaşı, Oğuz Kağan'ın Karanlık Ülkesine Seferi ve Derbend'in alınması, Şirban ve Şamah'ın alınması, Oğuz Kağan'ın Arran ve Mugan bölgelerine hareketi, Oğuz Kağan'ın Diyarbakir ve Şam'a hareketi, Oğuz Kağan'ın oğullarını Rum ve Frank ülkelerine göndermesi, Oğuz Kağan'ın Cihan Fethini tamamlaması ve oğullarına hanlık vermesi, Oskarın doğumu ve gençliği. Nuh Aleyhisselam dünyayı oğulları arasında paylaştırdığında büyük oğlu Yafese Doğu illeri ve Türkistan memleketlerini verdi. Türkler arasında Yafese Olcayhan derlerdi. Göçebi olarak yaşayan Olcayhan yaz aylarında Türkistan'daki İpan şehri yakınlarındaki Ortak ve Kürtak adlı bölgede, kış aylarını da Karakum yakınlarındaki Borsuk adlı bölgede geçiriyordu. Bu bölgede. Talas ve Karısayham adında iki büyük kent bulunmaktaydı. Olcay Han'ın tahtı bu şehirlerden ikincisine yakın bir bölgedeydi. Olcay Han'ın Dihip Yabgu adında bir oğlu vardı. Onun Karahan, Orhan, Kürhan ve Küşhan odunda dört muteber oğlu bulunmaktaydı. Olcay Han'dan sonra oğlu Dihip Yabgu, ondan sonra da Karahan tahta oturdu. Günlerden bir gün Karahan'ın çok talihli ve hükümdarlığa layık bir oğlu dünyaya geldi. Bu çocuk 3 gün 3 gece annesinin sütünü kabul etmedi. Annesi çocuğun hayatından ümidi kestiği bir sırada rüyasında oğlunu gördü. Oğlu ondan hak dine dönmesini istiyor ancak bu şekilde sütünü kabul edeceğini söylüyordu. Kadın hemen Yüce Tanrı'yı kabul ve ikrar etti. Bu şekilde annesinin sütünü hemen çocukta çevresindekiler, daha bir yaşında olmasına rağmen asalet belirtileri görmeye başladı. Hızla büyüyen ve gelişen çocuk, bir yıl sonra İsa peygamber gibi dili açılıp konuşmaya başladı. Şöyle dedi, Ben bir otağda doğduğum için adımı Oğuz koymak gerekir. Böylelikle Oğuz adı verilen çocuk ergin oluncaya kadar, her fırsatta Tanrı'ya şükretti. Tanrı'nın yüce feyzi de ona erişmiş olacak ki, o katmada, Kargı kullanmada ve kılıç kullanmada ondan inerlisi görülmedi. Evlilik çığına gelen Oğuz'u babası önce amcası Küs Han'ın sonra da Kür Han'ın kızıyla evlendirdi. Sonra da bu kızlar tek ilah olan Tanrı'yı kabule yanaşmayınca Oğuz onlardan yüz çevirdi. Karahan bunun üzerine küçük kardeşi Orhan'ın kızını gelin olarak oğluna istedi. Bu kız Oğuz'un isteğini kabul ederek hak dinine yöneldi ve ona şöyle dedi. Ben senden bir parçayım. Her ne emredersen ona baş eğer, itaat ederim. Nerede senin küpen bulunuyorsa, orası bana kulak, nerede saçını tutan çember varsa, orası bana baştır. Oğuz da bunun üzerine onunla evlendi. Oğuz Kağan'ın babasına ve amcalarına karşı savaşı Oğuz'un ilk iki geline uzak durması, babası Karahan'ı kuşkulandırıyordu. Oğlunun da avda olduğu bir esnada, Diğer iki gelini çığırarak Oğuz'un onlardan neden yüz çevirdiğini sordu. Durumu Karahan'a anlatmak için fırsat bekleyen iki kız, Oğuz'un atalarının dininden döndüğünü ve başka bir tanrıya iman ettiğini, küçük gelinin de onunla birlikte hareket ettiğini söylediler. Duruma çok sinirlenen Karahan, bunun atalara yapılmış bir saygısızlık olduğunu belirterek, derhal kurultayı topladı, şöyle dedi. Oğlum Oğuz çocukluğunda mesut, Talihli ve padişahlığa istidatlıydı. Şimdi işitiyorum ki kendi dininden dönmüş ve başka bir tanrı seçmiş. Bir çocuğun bize ve makbudumuza ihanet edip onu küçümsemesi rezaletine nasıl katlanabiliriz? Karahan ve kardeşleri böyle kengeş ettikten sonra Oğuz'u öldürmeye karar verdiler. Bu sırada Oğuz'un küçük zevcisi olup biteni kendisine haber vermiş ve o da nökerleriyle birlikte babası ve amcalarına karşı savaşa hazırlanmıştı. Yapılan savaşta babası Karahan, amcaları Kürhan ve Küs öldüler. Oğuz'un amcalarının uruğlarıyla mücadelesi tam 75 yıl sürdü. Nihayet onları alt etti. Amcalarının soyundan gelenler Oğuz'a gelerek, ''Biz senin aslından ve soyundanız.'' Aynı kökten türeyen dal budaklarız ve onların yemişleriyiz. Niçin bizi yok etmek için bu kadar uğraşıyorsun dediler. Oğuz bunun üzerine eğer sizler Tanrı'ya inanır, birliğini kabul ederseniz canınız bağışlanır ve oturmak için Türkistan'ı size veririz der. Ancak onlar buna yanaşmazlar ve Oğuz onları kara kurma kadar sürer. Bu insanlar yoksulluk içinde tol Irmağı kenarındaki çöl ve vadilere sığınırlar. Oğuz onlara Moğol adını verir ve şöyle der: Her zaman kaygılı, gönlü dar ve zavallı olunuz. Köpek derisi giyip at eti yiyiniz. Bundan sonra artık Türkistan'a gelmeyiniz. İşte bu şekilde Moğollar Oğuz Han'ın amcaları Kürhan, Küş Han ve Orhan'ın soyundan türemişlerdir. Oğuz Han bu mücadeleler sırasında kendisine yardım eden bir kame Uygur adını verir. Ayrıca Ganimet'in taşınması için arabayı icat eden bir kavme de Kanglı adını uygun görür. Oğuz Kağan'ın cihangilik için seferlere girişmesi Oğuz Kağan akrabalarıyla çekişmeleri düzene koyduktan sonra ilk olarak Hindistan'a elçiler yollayıp onlardan tabiyet ve vergi ister. Hint ve Sint halkının buna yanaşmaması üzerine sefere çıkmaya karar verir. Oğuz Han bölgeye doğru hareket ettiği sırada Hindistan'ın doğu kısmında yer alan büyük bir ülkeye varır. Buranın padişahı Oğul Yama Han, Oğuz'u karşısında görünce kendisine tabi olmak istediğini bildirir. Ancak o dönünce Oğuz'a kaldırır. Oğuz Kağan bunun üzerine geri dönerek Yama Han'ı öldürür ve ülkesini zapt eder. Oradan yola çıkan Oğuzlar Çin'i, Maçin'i ve kıyası ele geçirirler. Daha sonra Türkistan'a geri dönen Oğuz Kağan'a bağlı kuvvetler, Ortak ve Alagat yakınlarındaki almalığa gelerek buraların padişahı İnal Han'la vuruşur. Muharebe 8 gün sürer ve iki taraftan da birçok asker kırılır. 8. gün evlerini barikata dönüştürerek mevzilenen Oğuzlar, İnal Han'ın ordusunu yenerek ülkesini zapt ederler. Daha sonra Hint ve Sint diyarının fethini tamamlamak isteyen Oğuz Kağan, ordusunu hemen o bölgeye sevk eder. İlk olarak Amu'yu nehri ve Pencab'ın alınması kararlaştırılır. İl olup itaat etmeleri için Gur ve Gürcistan elçiler yollanır. Gur hükümdarı hemen itaat ettiğini bildirir. Ancak Garcistan'dan çatlak sesler gelmektedir. Oğuz'un kuyruğuyla Garistan'da Gazne, Zabil ve Kabil'e kadar fethedilir. Buradan sonra Başkurt diyarına doğru hareket edilir. İlk olarak Ulu-Bagur adında bir kaleye gelinir. Buranın hakimine Karaşit Yagı denilmektedir. Oğuz onun ordusunu yenerek o yöreleri itaat altına alır. Bu seferde Oğuz Han'ın ordusu 90 bin hane halkıdır. O yüzden onlara 19 Oğuz adı verilir. Yuşi Hoca'nın Oğuz Han'ın yolunu aydınlatması Oğuz Kağan başkurtlar üzerine yürürken çıkardığı bir yasağı uyarınca kimsenin geri kalmamasını emretmişti. Ancak bazı yaşlıların ordudan geri kalması üzerine onların Almalık yakınlarındaki Akka'ya denilen yerde bırakılmalarını uygun gördü. Bu ihtiyarlar arasında Yushi Hoca adında bilgili ve diyaretli bir zat bulunmaktaydı. Onun da Karasülük adında bir oğlu bulunmaktaydı. Yuşi Hoca oğluna, ''Siz bilinmeyen bir yola çıkıyorsunuz. Aranızda bilgili ve yaşlı kimse de yok. Eğer zor durumda kalırsanız ne yaparsınız? İyi mi beni yanınıza alınız? Bir gün işinize yararım.'' diyerek, bir sandık içinde gizlenip bu yolculuğa iştirak eder. Gürk ve Başkurt ülkesine varan Oğuz Kağan, Karaşit'i yenerek onun tabi olmasını ve vergi vermesini sağlar. Oralardan ayrılan Oğuz Kağan'ın ordusu kendisini amansız bir çölde bulur. Askerlerin susuz kaldığını gören Kalasülük, babasına giderek hal çaresini ister. Yoshi Hoca, oğluna bu durumdan kurtulmaları için hayvanlardan faydalanmaları gerektiğini söyler, ve hayvanlar sayesinde asker suyun kaynağını bularak hayatta kalır. Oğuz Kağan Süleye bağışlarda bulunarak taltif eder. Çölü aşan ordu Ok Kıran Göl adında bir yere gelir. Bu bölgenin halkı Oğuz'un geldiğini haber alarak sayısız hayvan ve eşya bırakarak kaçar. Bölgeye gelen ordu nehrin içinde birçok altın ve gümüş eşya olduğunu görür. Ama suya girdiklerinde onları bulamazlar. Karasülük durumu babasına bildirir. Yoshi Hoca, nehrin kenarında ulu bir ağaç olduğunu ve eşyaların bu ağaçların dalları arasında gizlendiğini söyler. Nehirdeki parıltıların ağaçtaki ganimetin yansıması olduğunu fark eden Oğuz ve beraberindekiler böylelikle hazineye ulaşırlar. Karasülük'e ihsanlarda bulunan Oğuz Kağan, Oğuzlardan bir kısmını ana yurtları olan Talas ve Sayram kentini müdafaa etmek üzere geri yollarken Kendisi ve ordusu kuzeydeki karanlık ülkelere doğru devam ederler. Oğuz Kağan'ın Kılbarak'la Savaşı Kılbarak, dünyanın karanlık tarafında bir ülkedir. Bu ülkenin erkekleri kara renkli, çirkin yüzlü ve köpek gibi, kadınları ise temiz yüzlüdürler. Oğuz Kağan, emrindeki dokuz atlıyı önden Kılbarak'a elçi olarak gönderir ve kendisine itaat etmelerini ister. Kılbarak kavmi il olmayı kabul etmez. Gelen 9 atlının içlerinden 2 kişiyle vuruşmasını, eğer gayip gelirlerse boyun eğeceklerini söyler. Oğuz elçileri bunu kabul eder. Ancak 9 kişiye gerek olmadığını, aralarından 2 iki yiğidin, 2 iki kılbarak savaşçısıyla vuruşmaya hazır olduğunu söylerler. Kılbarak savaşçılarının garip bir savaş hilesi bulunmaktadır. Vuruşmadan önce ak ve kara tutkal dolu havuzlara girerek beyaz kumda yuvarlanan kılbarak savaşçılarına hiçbir silah tesir etmemektedir. Böylelikle iki oğuz cengaveri ne yaparlarsa yapsınlar Kılbarak'tan iki kişiye üstünlük kuramazlar. Elçiler vasıtasıyla durumu öğrenen Oğuz Kağan kıl barağı doğru hareket eder. Ancak yapılan savaşta Kılbaraklılar galip gelir. Birçok askeri öldürülen Oğuz Kağan büyük bir ırmağa gelerek ordusunu Sallar vasıtasıyla karşıya geçirerek Kılbaraklılardan kurtulur. Kılbaraklılar köpek gibi çırılçıplak ve tutkala bulanmış halde olduklarından yüzmeleri imkansızdır. Bu sırada Kılbaraklılar arasında kalan bir Türk, Kılbarak ülkesinin kadınları tarafından çok sevilir. Kadınlar onu tutup hükümdarları it barağın hatununa götürürler. Türk'ün yakışıklılığı ve temizliğinden etkilenen kadın, Oğuz Kağan'a elçi göndererek Kılbarak ordusunu nasıl alt edebileceğini anlatır. Oğuz, kadının anlattıklarından yola çıkarak dikenli demir çiviler yaptırır. Ayrıca Kılbarak askerlerinin zayıf olan burun ve vücutlarının kenar kısımlarına doğru ok katılması yönünde orduya talimat verir. Bu surette Kılbarak Kami, Oğuz Oğuz'un ordusu tarafından imha edilir. Oğuz Kılbarak Kamini dize getirdikten sonra 17 yıl bölgede kalır. Ordusunu düzene sokar ve silahlarını yeniler. Oğuz Kağan dönemde altı oğlu olmuştur ve çocukları büyüyerek birer yiğit haline gelmişlerdir. Ayrıca savaşta ölen adamlarından birinin karısı ağaç kavuğunda doğum yapmış, Oğuz Kağan bu çocuğu evlat edinerek kendisine Kıpçak adını vermiştir. Kıpçak Türklerinin soyu bu çocuğa dayanmaktadır. Oğuz Kağan'ın karanlık ülkesine seferi ve derbendin alınması… Oğuz'un ordusu karanlık ülkesinin sınırına vardığında oraya gitmek mümkün olmaz. Çok karanlık olan bu diyara gidilmesi, gidilse bile tekrar geri dönülmesi pek mümkün görünmemektedir. Oğuz kengeş edip durumun değerlendirilmesini emreder. Karasülük, babası Yuşya Hoca'ya durumu anlatır ve yardım ister. Yuşya Hoca'nın verdiği talimatla binek hayvanlarının yavruları karanlık diyarının kapısına bağlanır ve askerler hayvanların annelerinin sırtında karanlık ülkesine gider. Karanlıkta ellerine geçen her şeyi toplarlar. Dönüş yolunda annelik duygusuyla hareket eden hayvanlar yolu kolaylıkla bularak askeri geldiği yoldan sağ salim geri getirirler. Dışarı çıkan askerler aldıkları eşyaların değerli taşlar olduklarını görerek şaşırıp kalırlar. Yuushi Hoca Oğlu Karasülü'ye elde edilen ganimetin ana yurda yollanması konusunda tavsiyelerde bulunur. O, Kılbarak ordusuna karşı kaybedilen muharebenin ana yurtta duyulup halkın huzursuzlaşmasına korkmaktadır. Oğuz Kağan'ın zafere koştuğundan bir işaret olarak ganimetlerin yurtlara gönderilmesinin uygun olacağını düşünmektedir. Oğuz Kağan bunu doğru bularak Barmaklık Cosun Bilik adındaki adamını Kanılara yüklenen eşya ve zahireyi ana yurda nakletmesiyle görevlendirir. Daha sonra ordu Derbend'e yönelir. Şehrin ikmal kaynaklarını kesmek için Yuşi Hoca'nın tavsiyesine uyularak önce çevre illerdeki tarım merkezleri ele geçirilir. Böylelikle iaşesiz kalan Derbend'in Oğuz boyun eğmesi fazla sürmez. Halka mandiler. Oğuz Kağan da kendisinden çalınan iki atı bulmaları kaydıyla onları affederek yoluna devam eder. Şirvan ve Şamahan'ın alınması. Oğuz Kağan Derman'da işlerini yoluna koyduktan sonra Şirvan ve Şamahı'ya elçiler yollayarak il olmalarını ve vergi vermelerini söyler. Oğuz'un talebi ilk etapta saygıyla karşılanır. Ancak bir süre sonra Şamahı halkı ona karşı gelerek isyan bayrağını açar. Bunun üzerine Oğuz Kağan askerlerinden her birine birer kucak odun almalarını emrederek Şamahı kentinin surları önüne yığdırır. Ateşe verilen odunlar sayesinde surlar kül olur ve içeri giren askerler kenti yağma ederler. Bu yağma esnasında Şamahı halkının kadın ve çocukları da esir edilir. Ancak halkın ileri gelenlerinin pişmanlık içinde Oğuz Kaan gelmeleri üzerine Kağan onları bağışlar ve ailelerini onlara geri verir. Oğuz Kağan'ın Arran ve Mugan bölgelerine hareketi Ardahan ve Mugan bölgesine gelen Oğuz Kağan havanın çok sıcak olduğunu görerek burada yaylamanın daha doğru olacağını düşünür. Oğuzlar yaz aylarında Seleban, Alatak ve Altıbörü dağlarına kadar olan mıntıkayı işgal ederler. Yaylakta kaldıkları süre içinde Azerbaycan'ın fethini tamamladılar. Oğuz Kağan Bağdat, Gürcistan, Bekir ve Rakka taraflarına elçiler yollayarak "geleceğim" diye haber gönderir. Ardından kışı geçirmek üzere Arran ve Mugan taraflarına gelir. Diğer Bekir, Rakka ve Bağdat halkları Oğuz'un Mugan tarafına gidişini bir geri çekiliş olarak değerlendirerek tabi olmayı reddederler ve elçilere Oğuz hele bir gelsin bakalım. Savaş meydanız ilmi oluruz, o zaman cevap veririz diye cevap verirler. Oğuz ilk olarak Gürcistan'a haber salarak harp için üzerlerine gelmekte olduğunu bildirir. Çıkan savaşta Gürcüler malup olarak Oğuz kâna boyun eğerler. Gürcüler Oğuz Kağan'a biat edip vergi vereceklerini bildirirler. Ancak Kağan ordusuyla Alataga gidince yeniden düşman olarak Oğuz'un başlarına bıraktığı idareciyi Gürcistan'dan kovarlar. Gürcülerin itaatsiz tavrını iyi bilen Oğuz Kağan onları dize getirmek için ordusunu göndermeye gerek duymaz. Her oğluna 200 at vererek Gürcistan önlerine yollar. Çocukları Gürcüleri alt ederek sayısız ganimetle Alataga babalarının yanına dönerler. Çocuklarının bu ilk başarısı Oğuz Kağan'ı gururlandırır. Onlara, benim hayatımda yaptığınız büyük ve faydalı işler ve at kazanmanız, ben öldükten sonra yerim almaya hak kazandığınızı gösterdi, diyerek taltifte bulunur. Oğuz Kağan'ın Diyarbikir ve şama Hareketi Oğuz Kağan askerlerini topladıktan sonra Kürdistan'a doğru yol alır ve 3 yıl arka arkaya Kürdistan'da kalarak, bu dağları bozgunculardan temizler. Oradan Diyarbakır taraflarına gelerek Erbil, Musul ve Bağdat'ın petini tamamlar. Bu bölgenin halkı isteyerek il olmayı seçer. Oğuz Kağan Dicle kıyısında kışladıktan sonra Şam üzerine doğru hareket eder. Altı oğlunu öncü olarak gönderir. Kağan'ın oğulları Rakka'ya ulaştıklarında şehrin kendi istekleriyle Oğuz'a tabi olduğunu görürler. Şam memleketinin hemen her bölgesi kayıtsız şartsız tabi olmayı seçmiştir. Sadece Türklerin Baltakşehir dedikleri Antakya inat edip karşı koymaktadır. Ancak sonunda onlar da boyun eğdirilirler. Oğuz Kağan, Dımaşk ve Mısır'a elçi yollayarak gelişini bildirir ve Tekür Han'a doğru yola koyulur. Bu sırada Tekur'da Oğuz'un durumunu soruşturmaları için elçi yollamıştır ve bu elçiler yolda Oğuz'un oğullarıyla rastlar. Elçiye zeval olmayacağını bilen çocuklar onunla konuşurlar. Elçiye kendilerinin sadece önce olduklarını, asıl ordularının babaları nezaretinde geriden gelmekte olduğunu söylerler. Bu altı çocuk, Tekür'ün yanına varırlar ve onu savaş meydanında yenerler. Kaçan Tekür, kendi adamları tarafından yakalanarak Oğuz'un evlatlarına teslim edilir. Onlar da kendisini babalarının huzuruna çıkmak üzere Antakya'ya gönderirler. Oğuz Kağan olanı biteni Tekür'den dinledikten sonra oğullarının da isteğine uyarak onu tekrar ülkesinin başına gönderir ve saltanatını geri verir. Oğullarının verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeleri ve emirlerine harfiyen uyarak yağmaya girişmemeleri Oğuz'u ziyadesiyle memnun eder. Tekür de Oğuz adaletinden etkilenerek vergisini muntazam göndereceğine söz vererek ülkesine döner. Oğuz Kağan'ın oğullarını Rum ve Frank ülkesine göndermesi. Tekür'den aldığı bilgilerle Rum ve Frank ülkesinin fetihine girişen Oğuz Kağan, oğullarından gün, yıldız ve denizi 9 bin süvari ile Rum diyarına gönderir. Diğer oğulları Ay, Gök ve Dağı, bir o kadar askerle Frank ülkesine yollar. Frank diyarının hükümdarı, tekünün de telkiniyle Oğuz Kağan'a karşı boyun eğmeye meyilli durmaktadır. Oğuz'un oğulları Frank ülkesine varınca, bu dileklerini onlara iletirler. Çocuklar da Frank hükümdarının il olma isteğine ancak Oğuz Kağan'ın karar verebileceğini söyleyerek onların bir elçilik heyetiyle Kağan'ın huzuruna çıkmaları gerektiğini belirtirler. Elçilik heyeti kulluk arz etmek üzere Oğuz Kağan'a varınca muazzam sayıdaki ordu karşısında şaşkına dönerler. Oğuz Kağan onları karşılar ve kendilerine zorluk çıkarmamalarını Aksi takdirde askerleriyle gelerek ülkelerini zapt edeceğini söyler. Elçiler ülkelerine döndüklerinde gördüklerini hükümdarlarına iletirler. Hükümdar da bu duruma endişelenerek ister istemez il olmayı ve vergi göndermeyi kabul etmek zorunda kalır. Oğuz'un Rum diyarına giden oğulları ise onlarla üç defa harp eder ve üçünde de galip gelirler. Türklerle baş edemeyeceğini anlayan Rum ileri gelenleri, Aralarında istişare ederek itaat etmeye karar verirler. Oğuz'un oğulları aman dileyen Rum halkını isteklerini iletmek üzere babalarının huzuruna gönderir. Rum heyeti arzularını Oğuz Kağan'a ilettiklerinde Franklerden farklı bir muamele görmezler. Verecekleri vergi karara bağlanarak Oğuz Kağan'ın buyruğuna girerler. Oğuz Kağan daha sonra altı oğlunu yanına çağırarak büyük bir toy düzenler. Her oğluna birer altın kürsü yaptırır ve hilat giydirerek yanı başına oturtur. Şam, Frank ve Rum diyarında sefere giden oğullarına doğruluk yolundan sapmadıkları ve layıkıyla vazifelerini ifa ettikleri için onurlandırır. Beylerine dönerek, iyi bildim ki onlar padişahlığa layıktır, sizler de beyliğe layıksınız. Bundan dolayı onlara altın kürsü ve hilat verdim, der. Ouskanın cihan fethini tamamlaması ve oğullarına hanlık vermesi. Ouskanın orduları daha sonra sırasıyla Dımaşk, Mısır, Bağdat, Basra, Fars, Kirman, Irakı Acem, Gürgan, Dihistan, Horasan ve Köhistanı fetheder. Bu savaşlar esnasında eşi doğum yaptığı için ordudan geri kalan bir askere Kalaç. Soğuktan ve kardan dolayı geri kalan üç ailelik bir gruba da. Karluk adını verir. Kalaçlar ve Karluklar da bu kimselerden neşet ederler. Ana yurtları olan Ortak ve Kürtak'a dönen Oğuz Kağan'ın altı oğlu, ava gittikleri bir esnada altın bir yay ile üç altın ok bulup babalarına getirir. Babaları Oğuz, altın yayı üçe bölerek büyük oğulları gün, ay ve yıldıza bölüştürür. Üç oku da küçük oğulları göl, dağ ve denize verir. Bundan böyle Oğuz Kağan'ın büyük oğullarının nesli Bozok, küçük oğullarının nesli de üç ok olarak anılır. Oğuz Kağan evlatlarının ordudaki yerini bilmeleri için şöyle buyurur. Yay verdiklerimin yeri daha üstte olsun ve orduda sağ kolu teşkil etsinler. Kendilerine ok verdiklerimin yeri daha altta olup sol kolu teşkil etsinler. Zira yay padişah gibi hükmeder. Ok ise ona tabi bir elçidir. Bu toyda herkesin önünde... Sözünü bu şekilde tamamladıktan sonra kendisinden sonra hanlık makamını Günhan'a bırakarak kalan ömrünü saletle tamamlar. Onun bin yıl ömür sürdüğü söylenmektedir. Oğuz Kağan'dan sonra Günhan hükümdar olur. Tahtta oturduğunda 70 yaşında olan Günhan 70 yıl daha tahtta kalır ve sonra vefat eder. Günhan'ın mahiyetinde görmüş geçirmiş ırkıl hoca adında bir zat bulunmaktadır. Bir gün Günhan'a gelerek şöyle der. Oğuz büyük bir padişahtı ve yeryüzünü idaresi altına alıp pek çok hazine ve sayısız hayvan toplamıştı. Şimdi onların hepsi sizindir. Siz altı oğul, Tanrı'nın izniyle her birinizin dörder taneden 24 evladınız var. Olabilir ki onlar sonradan birbiriyle çekişirler. Bunun çaresi her birinin rütbesi, mesleği, adı ve lakabı kararlassın. Her birinin bir nişan ve tamgası olsun. Bununla bilinip tanınsınlar ve hiçbirinin diğeriyle bir çekişmesi olmasın. Onların evladının da her biri kendi yerini bilsinler. Bunu yaymak devletin devamlılığı ve uruğumuzun nam kazanmasının gereğidir. Irkıl hocanın teklifi günhana uygun gelir ve oğuzlar 24 oymak şeklinde teşkilatlanarak boylar halinde organize olurlar. Ben Deniz'in Ötesindeki Sesler. Kanalıma abone olabilir ve beni Instagram'dan takip ederek isteklerinizi mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.